Nükleer teknoloji tartışması 20. yüzyılın iki büyük kaygısını gündeme getiriyor. Bunların ikisi de güvenliğe ilişkin. Ne tür bir enerji kullanım rejimi oluşturmalıyız ki ne küresel iklime daha fazla zarar verelim ne de kitle imha silahlarına kafa açalım. Enerji konusu baştan sona tartışmalı bir konu ama tartışmaların en hararetli olduğu alan nükleer enerji. Konunun bilimsel yönünün yanı sıra enerji tartışmalarına her zaman damgasını vuran siyasi boyut, nükleer enerji söz konusu oldu mu iyice öne çıkıyor. Hem taraftarları hem de karşıtları nükleer enerji konusunda tutkulu bir tavır sergiliyor. Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü'nden Robert Skinner ve Imperial College'dan Profesör Tom Burke'in değerlendirmeleri bunun iyi bir örneği. Karbondioksit başta olmak üzere sera etkisi yapan gazların atmosfere salınımını azaltmak istiyorsak nükleer enerji olmadan bunu yapamayız. Ama olduğumuz yerde sayarak şu anki nükleer kapasiteyle de bunu başaramayız. Eskiyen tesisleri yenilemeli ve yeni nükleer tesisler inşa etmeliyiz. Her şeyden önce uranyumdan elektrik üretmenin gerçekten de ekonomik bir yolunu henüz bulamadık. İkincisi de silah olarak kullanıma açık kapı bırakmadan bu alanda sadece barışçı amaçlı çalışma yapmak mümkün değil. Robert Skinner'ın ak dediğine Tom Burke kara diyordu. Nükleer enerji tartışmalarının hallice bir kısmı da bu mimar üzere seyrediyor. Taraftarları nükleer enerjinin günümüzdeki gündeme gelme tarzından gayet hoşnut. 20 yıl önceki Çernobil felaketi nükleer enerjinin itibarına büyük darbe indirmişti. Ancak bu günlerde bu sektör üzerindeki kara bulutlar dağılıyor gibi. Kimileri adeta zafer çığlıkları atıyor, yıllar süren ön yargılar ardından nükleer enerji alanında bir rönesansın başladığını ileri sürüyor. Çevre kaynakları yönetimi adlı danışmanlık kuruluşundan Peter Wooders ise biraz daha temkinli. Bunu bir Rönesans, bir yeniden doğuş olarak nitelemek için henüz biraz erken, daha ziyade bir yeniden değerlendirme sürecindeyiz. Şu anda dünya çapında 400'ü aşkın nükleer reaktör var. Bunların çok büyük çoğunluğu 1970 ve 80'lerde yapıldı. 1980'lerde bazen bir yıl içinde 30 reaktörün birden inşa edildiğine tanık olduk. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca ise yılda 4-5 tane reaktör yapıldı. Yani bir Rönesans'tan bahsetmek için biraz erken ama ciddi bir yeniden değerlendirme olduğu gerçek. Bu tartışmayı bundan 10 yıl önce yapıyor olsaydık, nükleer seçeneği ciddiye alacak kişi sayısı pek de fazla olmazdı. Şimdi ise küresel ısınma ve enerji arzının güvenilirliğine ilişkin kaygılar nedeniyle nükleer enerji üzerinde ciddi ciddi düşünülüyor. Kuzey Galler Dağları'nda inşa edilmekte olan bir depo, yakınlardaki bir nükleer reaktörün 600 tonluk atığına 30 yıl boyunca ev sahipliği yapacak. 1960'ların başında kurulmuş olan reaktör yaklaşık 13 yıl önce elektrik üretmeyi bıraktı. İngiltere'de aralarında olmak üzere Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin önündeki soru, bu eski tesislerin yerine yenilerini yapıp yapmamak. Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'nın parçası olan Nükleer Enerji Kurumu, gelişmiş ülkelerde nükleer enerjiye ilginin giderek arttığını ileri sürüyor. Önde gelen sanayileşmiş why ülkeler şu anda elektrik ihtiyaçlarının %24'ünü nükleer enerjiden sağlıyor. Enerji arzının güvenilirliğine ilişkin kaygılar nedeniyle bazı kişiler çıkıp bu oranı niye daha yüksek bir düzeye çekmeyelim ki diyebilir. Bunun için gerekli tecrübe de var, bilgi birikimi de. Bu ülkelerde Rönesans yaşanması gereken alanlar, siyasi irade, toplumun kabulü ve bu konuya mali kaynak ayıracak yatırımcıların bulunmasıdır. Nükleer Enerji Kurumu'nun başkanı Luis Echavarri'ye göre, siyasi irade, toplumsal kabul ve yatırım, nükleer enerjinin önündeki üç büyük engel. Birçok politikacının hala şüpheleri var. Halk arasında kaygılar yaygın ve nükleer enerji sektörü muazzam yatırım istiyor. Elektrik ihtiyacının dörtte üçünden çoğunu nükleer enerjiyle elde eden Fransa'da bile kafa karışıklığı ve kuşku hakim. We need to think about the after oil. We really need to think about the nuclear waste. It would be very interesting for developing countries. Can be by Görüşlerini aldığımız bu iki Fransızdan birincisi, petrol bittiğinde ne yapacağımızı şimdiden düşünmeliyiz diyor ve nükleer atık konusunda kaygıları olduğunu belirtiyor. İkincisi ise gelişmekte olan ülkelerde, doğal enerji kaynağı olmayan ülkelerde nükleer enerjiye yöneline bilineceğini söylüyordu. Nükleer Enerji Kurumu Başkanı da nükleer enerjinin gelişmekte olan ülkeler için özellikle önemli olduğu kanısında. China has announced very recently that they want to build about 30 to 40 new reactors in 15 to 20 years. So this is a very significant nuclear Çin, 15-20 yıl içinde 30-40 reaktör yapmak istediğini ilan etti. Bu çok yüksek bir rakam. Rusya ve Hindistan gibi ülkelerde yeni tesislere yatırım yapıyor. Yani zengin sanayileşmiş ülkelerin dışındaki çok önemli ülkelerde enerji ihtiyaçlarını karşılamada nükleer seçeneğe de bir yer tahsis ediyor. Bu ülkeler teknolojik düzeylerini geliştirmek istiyor. Çünkü bunun ekonomilerinin geleceği açısından çok önemli olduğunu biliyorlar. Nükleer enerjide bu teknolojik düzeyi artırmada önemli rol oynayabilir. Varlıklı ülkelerde nükleer enerji konusunda fikir birliği yok. Almanya var olan tesislerini devreden çıkarma politikasına hala bağlı. İtalya bunu çoktan yaptı. Amerika Birleşik Devletleri kağıt üzerinde yeni tesisler planlıyor ama bunları hayata geçirmek çok yavaş ve belirsizliklerle dolu bir süreç. Gelişmiş dünya böyle bir manzara sergilerken gelişmekte olan ülkelerin nükleer tesis hayalleri nasıl değerlendirilmeli? Londra'daki Imperial College'dan Profesör Tom Burke Nükleer seçeneğin zaman içinde enerji kaynağı olarak görülmekten çıkacağına hiçbir kuşkum yok. Çünkü bu seçenek elektrik üretiminde hiç de ekonomik bir yöntem değil. Örneğin Çinliler 40 reaktör inşa etmek istediklerini açıkladı. Bunların 40'ını da inşa etseler elektrik ihtiyaçlarının ancak %6'sını karşılamış olacaklar. Elektrik kaynaklarını güvenceye alma açısından bu hiç de büyük bir adım değil. Dahası nükleer enerji petrole bağımlılığın alternatifi olamaz. Nükleer tesislerde elektrik üretiliyor ama taşımacılık ve ısıtma için petrol kullanılıyor. Bir diğer noktada ortalıklarda dolaşıp nükleer enerjiye daha fazla yatırım yapacağınızı ilan ederseniz başkalarına aynı şeyi yapmamaları gerektiğini söylemekte epey zorlanırsınız. Bu saptamanın yakın dönemde ilk akla getirdiği örnek İran ile Batı arasındaki sürtüşme. İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmeti ulusumuzun nükleer alanda araştırma yapma hakkı olmadığını söylüyorlar. Yakında üniversite sahibi olmaya bile hakkımız olmadığını iddia ederler artık diyordu. Bilindiği gibi İran yürüttükleri nükleer çalışmaların sadece enerji üretim amaçlı olduğunu söylerken Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde bir dizi ülke İran'ın niyetleri hakkında ciddi kuşkuları olduğunu belirtiyor ve asıl amacın nükleer silah üretmek olduğunu ileri sürüyor. Nükleer çalışmayla nükleer silah arasındaki olası bağlantı bu konuyu enerji tartışmalarının geri kalanından çok farklı bir kategoriye yerleştiriyor. Çevre Kaynakları Yönetimi adlı danışmanlık şirketinden Peter Wooders, bu konudaki kaygıları giderecek yöntemler olduğunu ileri sürüyor. Uraniumu topraktan çıkartıp bir dizi kimyasal sürece tabi tutuyorsunuz. Bunu da ya hafif su reaktörlerinde ya da silah yapımında kullanıyorsunuz. Sorun da tam bu noktada ortaya çıkıyor. Getirilen önerilerden biri uranyum zenginleştirme tesislerinin sınırlı sayıda olması ve bunların çok sıkı biçimde kontrol altında tutulabilen yerlerde bulunmaları. Tüm ülkelerin bu tesislerden yararlanabileceği varsayılıyor. Bu yolla uranyumun nükleer silahta kullanılmasının ve nükleer silahların yayılmasının önüne geçilebileceği düşünülüyor. Nükleer yakıt arzının kontrol edilmesine yönelik bu öneri Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan geldi. Kurumun güvenlik operasyonlarından sorumlu yetkilisi Tarık Rauf, bu tür bir kontrol sisteminin hayata geçirilmesi halinde hem güvenliğin sağlanacağını hem de nükleer enerjinin faydasının görüleceğini söylüyor. Son 10 yıl boyunca küresel enerji arzının %16'sını karşıladı. Bu oranın artması bekleniyor. Eğer atmosfere karbon salınımı ve fosil yakıtlarının çevreye yükü azaltılmak isteniyorsa, nükleer enerji çok güçlü bir aday. Nükleer enerji alanında çok taraflı yaklaşımlarla Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu güçlendirilir, ihracat kontrolü daha geniş bir tabana yayılırsa, nükleer silahların yayılması riskini artırmadan bu teknolojinin enerji alanında güvenli biçimde kullanılması mümkün olabilir. Müzik uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna yönelik bir eleştiri, kurumun denetlemekle sorumlu olduğu nükleer enerjiyi aynı zamanda yaymaya çalışması. Bir benzetmeyle kurumu bu konuda hem amigo hem de hakem olmakla suçluyorlar. Profesör Tomberg, nükleer yakıtın merkezi bir sistemle denetlenmesi fikrinin yarım asırdır dillerde olduğunu belirtiyor. As in it's a nice dream I think the practical reality of it is pretty close to impossible. The fact of the matter is that Bence bu hoş bir rüya ancak hayata geçirilebilmesi aşağı yukarı imkansız. Tüm çabalara karşı nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının başarabildiği tek şey nükleer silahların yayılma hızını nükleer teknolojinin yayılma hızına indirmek oldu. Bence dünyayı nükleer silahlardan vazgeçirmeniz mümkün değil. Özellikle de dünyayı giderek daha istikrarsız bir hale getirdiğiniz bir dönemde. Nükleer çalışmaların nükleer silahlarla olası bağlantıları bir yana, sektörün bir de imaj sorunu var. Demokratik ülkelerde bu sektörün önü açılacaksa, kamuoyu nezdindeki imaj sorununun çözülmesi gerekiyor. Oxford Enerji Enstitüsü'nden Robert Skinner, bunun teknik değil, siyasi bir sorun olduğunu belirtiyor. The spent fuel management would be in rocks that have been stable for up to a billion years or more and... Uh, and... Nükleer atıklar en az 1 milyar yıldır herhangi bir hareketin görülmediği sabit kayalıklarda saklanacak. Bu alanda gerekli araştırmalar yapıldı ve makul düzeyde risk alarak bunun mümkün olduğu ortaya kondu. Bu seçeneğe göz atmayı bile istemiyoruz ama bunu yapmak zorundayız. Çünkü nükleer enerji olmadan yolumuza devam edemeyiz. Şu anki en büyük sorun nükleer sektör, rüzgar sektörü, doğalgaz sektörü, kömür sektörünün her birinin bir kenara çekilip çözüm bende demesi. Oysa bunların omuz omuza durup çözümü birlikte yaratmaları gerekiyor. Tüm bu tartışmaların gelip dayandığı soru, geleceğin dünyasının enerji ihtiyacını karşılamada nükleer tesislerin ne rol oynayacağı. Uluslararası Enerji Kurumu verilerine göre birkaç on yıl boyunca nükleer tesislerden elde edilen enerji miktarı aşağı yukarı değişmeden kalacak ya da az bir miktar düşecek. Kömür, petrol ve doğal gaz kullanımı ise sürekli artacak. Tabii bunun da küresel iklim üzerinde etkileri olacak. İnsanlığın bu karmaşık denkleme nasıl bir çözüm bulacağını ise zaman gösterecek.